Bu Ken Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalpli insanlar, günaydın hepinizde. Modern Sabahlar'da buluştuk yine. 8.45 saatimiz, Doktay Demirci bizimle birlikte ve Gazi Fahir Üç Üzünde sargılarla. Hakikaten bu sabah biraz fotoğraf paylaşmamız lazım. Bu sabah paylaşmamız lazım. Hakkını yiyorsun. Sevgili dinciler öncelikle günaydın. Bir de bir de benden dinleyin diyorum. <gülüyor> ee, günaydın sevgili dinciler. Ee, Oktay ben. Ee, Apollo Fahir Creed program arkadaşlarım. Ve Pertek Short Ege Kayacan. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, bugün de stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İstersen <gülüyor> Fahri bir de sen anlat. Vallahi bir de ben anlatayım da şimdi tek gözle bakıyorum hayata. Evet. Ee, yani en azından kısa bir süreliğine. Ee, Ege'nin shortu hakikaten şu anda benim hayata tutunmamı sağlayan belki de en önemli etmen. Size F bir moral olsun dedim. Moral değil. Her şey oldu bana. Geri geldi gözle, bir ana baba. Tek gözle e, bakıyorsun hayata. Çok doğru bir zamanlama. Çünkü yani iki gözle çekilecek bir hayat olmayabilir şu dakikalarda. Ama yani şu derinlik algısı falan değişiyor ya insanın bir evet. gözle bakarsan. Yani derinlik algısı değil. short ee, biraz kısa. O yüzden bazen <gülüyor> Valla çok hakikaten. Bacak eder. bacak üstüne atıncı oluyor. Yani o yüzden şey yapmış. Şortu... Gibi ediyorum, sabah sabah ete doydum ya. Yani bu adam <gülüyor> bu fitursuz e... <gülüyor> Fahir ben de senin gözünden alamıyorum kendi gözümü ya. Ya öyle o kadar da şey değil ya. Öyle alışınca baya şey yani. Hakikaten Apollo Creed'e dönmüşsün. Hadrian! Diye gezebilir misin? O sen. değil. O ayıp olur yalnız. <gülüyor> evet bence <Benim> ayıp olur. <gülüyor> daha hala adamın karısını asılıyordur buna düşersin. <gülüyor> niye ben niye Apollo Creed oluyorum sürekli ya? Öyle ne diyor. olmak istiyorsun? E, Raki olsun. Çünkü yani. yani. her şey olabilirsin yani şu görüntüme. Geçmiş zaten. olsun öncelikle. Thank you. Cuma günü Planet Hollywood'da olsak kim ne olurdu diye düşündük. Adama en son demiştik ya sana şey yakışır diye. Sylvester Stallone. Evet. Gitti yüzünü gözünü dağıtıp Raki'ye dönüştü. Havalı. Teşekkür ederim. Ne yalan söyleyeyim. Hiç olmasaydı da yine ben bir şekilde benzetirdim kendimi bir de. Bir şey söyleyeyim mi? Şu bandajlar havalı da gözüne <gülüyor> ödeminmesi biraz şey olmuş. O, değil o de o, o esas kaydedi. ödem edem, ödem. Cuma Zaten günü böyle durdu. değildi. Cuma günü ilk yüzü, gözü dağıldığında hakikaten estetik şeyinde olduktan sonra böyle beyaz bandajlarla havalı bir... Beyaz bandajlar mı? Adeta gelinliklerimi giymiş gibiydim. <gülüyor> Ama şey şimdi ödeminmesiyle Öyle yani mi? o evet, gelinlikle yani. gecenin geç saatlerinde çığrından çıkmış bir e, gelin gibiyim adeta. Sevgili dinleyiciler, Bey bir kaza geçirdi. E, ama şöyle bakınca gerçekten eşi benzeri olmayan bir, bir kaza <gülüyor> geçirdi. Hani şöyle söyleyeyim, anladım. eşi emsali menendi yok. Civarda. Bir de aslında çok... Nasıl özetleyebiliyoruz onu? Rüzgar mı seni bu hale getirdi? Rüzgarın azizliği mi? Evet Faiz nedir? Falan buna rüzgarın azizliğiyle e, şöyle diyelim fizik. Fizik ve basiret hepsi hata basiretsizlik diyelim orada yaptığın bir yani kendi kendine Vallahi eleştirdiğim çok... bir şey oldu mu yoksa tamamen rüzgarda mı suç yemin ediyorum rüzgarda hani keşke bagaj kapağını açmadan önce şunu şuraya koysaydın falan dediğim bir şey oldu mu hiç zaten ona fırsat da olmadı hiç olmadı ki rüzgar yani... aldı vurdu bir tutmuş bir vurmuş mu oldu Vallahi rüzgar şöyle söyleyeyim ağzımı burnumu dağıtması bir oldu ne olduğunu anlamadan zaten kimse anlamadı ki ee, özel bir büyük marketin şimdi burada isim veremiyor. Evet lütfen. Özet geçiyorum. Evet lütfen anlatayım. Cuma günü. Cuma günü. Neşe içinde. Neşe içinde. Dükkanımızda e, çiçeklerimizin gelmesiyle beraber çiçek biliyorsunuz candır, hayattır. E, baharım müjdecisidir. Biz de onları yerleştirdik. Evet. Sonra baktık dedi ki ha şu bölgeye de aslında böyle çektirme gerdirmeli ahşaptan e, güzel bir şey var bunları da satan özel marketler var ben oraya girek dedim Gideyim bir tane ahşap panel olayım. Gideyim mi ben kendime ahşap panel? Çünkü Cuma günleri genelde bu tür şeylerim gelir belli saatlerde. Ben gideyim ben bir fotoğrafını çekeyim de bugün o panelle bu panelin yapımında bir kişi yaralanmıştır diye şey yazalım. Vallahi hakikaten panel de çok güzel oldu bu arada onu da söyleyeyim. Tamam güzel sen. Şey Zaten çirkin olsa alın en fay. güzel panel artık o. Evet <gülüyor> kan döküldü çünkü o panel için. Hakikaten Ondan öyle. sonra o pane almak, paneli almak üzere e, o marketimize gittim. Ee, ...ne derler? Yapı market. Tamam. Bir arabanı yapımı. park ettim. Arabamı güzelce mi park ettim? Güzel. 1 etti? liranı verdin. 1 liramı aldım yanıma. Aynı aldın nokta. yanına. Aynen bir, abi. 1 liranı soktun. Ondan sonra arabanı Zaten aldın. O, o yapı marketin şöyle güzel kısmında... ...bu 1 lira kısmını lütfen bir yere hatırlat bana. Tamam. Yani o buradan ya, çıkarken... Alacağım var çünkü. Hayır, alacağım Çünkü mi? yüz gözü kanıyınca o 1 lirasını almadan çıkmış. Yok. <gülüyor> yani... O 1 lira yüzünden mi oldu? O 1 lirayı da getirdiler. Yok, o 1 yüzünden yok. oldu? Hani arabayı bırakayım ben falan filan Ay, derken. keşke yok hiç o noktaya bile gelemeden. Tamam iyi bari. Evet neyse şey alışveriş arabamı al, tamam. aldım. Aldım 1 liramı yerleştirdim güzelce mi? Ve tekerlikleri e, rahat nispeten diğerlerine göre rahat döneceğini tahmin Çok yaptım, önemli. Arabayı. Çok ne önemli. Alışveriş arabası seçiminde çok önemlidir falan. Aynen abi. Aynen. Gittim aldım. Hatta sürerken de şöyle dedim. Aa çok güzel araba almışım bu, bu sefer Bu da 1 lira, lira, o da 1 lira demiş. <gülüyor> Doğru. Önemli olan orada doğrusunu seçti. Çünkü bazı tıkı taka taka tıkı diyerek hakikaten insanda alışveriş zevki bırakmıyor. O benim aldığım bazısı. araba fıtır fıtır tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık şu renkler muhteşem diyerek. tık ee, birkaç renk seçiminden en uygun olanını seçtim en güzel paneli aldım en güzel, pa en güzel yerli paneli aldım vallahi yemin ediyorum piyasadaki en güzel yerli paneli aldım tamam. ve baktım ha dedim çok da güzel bunun dışını güzel stretch for güzel dedim bravo aldım bunları hatta arabaya yerleştirdim bunlar çok uzun uzun iri iri paneller iri iri ama hafif ondan sonra bunları nasıl koyabilirim Arabaya adeta kanat gibi yerleştirdim. Araba dedin alışveriş arabası değil mi? Alışveriş arabası. Tamam hala içeridesin yani. İçerideyim. Tamam. Kanat şeklinde yerleştirdim. Uça uça gidiyorum artık. Uça uça. İri iri panellerle uça uça giden Fahir ne yaptı? Dışarı doğru çıktı. Hatta çıkarken kapılardan böyle Bir saniye geniş geniş alıyorum. Çok özür dilerim. Ödemeni yaptın mı? Ödememi yaptım. Fatura mı aldın fiş mi aldın? Faturada aldım. Hay hay efendim. Çok güzel. Peki. Ondan sonra... Oktay'ın tamam. merak ettiği kısmı buydu çünkü... <gülüyor> Fakat nerede şu anda bilemiyorum nasıl? Oktay Bey. Onu da söyleyeyim. fatura uçmuş olabilir o şeyde. Hayda, <gülüyor> Hay Allah. Hayda. Keşke. 97 liralık problem. <gülüyor> Ondan ee? sonra... Ee, arabanı koydun. Koşa koşa. Alışveriş şey, alışveriş hay, geniş geniş alalım. Dur. Otoparka çıkacağım da. Ha alışveriş arabasıyla çıkacağım. Alışveriş arabasıyla otoparka çıkacağım. Gidiyorum böyle. o hatta böyle uçuyorum. Hem ben sevinçten uçuyorum bir an önce. Koşa koşa iri iri panellerimle koşa koşa coşkuyla gelirken çıktım otoparka. Hatta şöyle geniş alayım diye binanın sundurmasından çıktım. Tamam. Sundurmamdan çıktım. Uçuşa tam başlayacağım anda havada uçan bir panel gördüm. Aa bu panel benim panelim. Nasıl uçuyor? Tabii bunlar hep anlık. Anlık derken. Benim saat 45 dakika içinde olan olaylar. Olayla ben özet geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir o coşkuyla. <gülüyor> Çotanga diye bir ses. Önündeki panel mi uçtu? Önündeki o kanat paneli böyle ve çotanga diye bir Binanın köşesinden sen böyle arabayla alışveriş arabasıyla çıktığın zaman o binanı yalayan rüzgardan Yalayan dolu. rüzgar. Yalayan Ama... rüzgar en tehlikeli. Bir karayel, iki yalayan, yalayan rüzgar. Yer. En tehlikeli rüzgarlardır. Mesela biz buna aslında civarna deriz. Res. Civarna. Onun... Bazen <gülüyor> hak ettiğini düşünüyorum ben. <gülüyor> Ondan sonra o yalayan rüzgar onu çatanga sesi kafamdan gelmiş meğersem. Meğer ki meğersem ki. Böyle lıps diye kaldırdı mı? Lıp diye atar o kendini Beğer zaten. Yani kapağa dönüştü kapak açıldı gibi bir şey mi oldu? Evet, o aynen pistonun düştü kapak açıldı lak diye o çatanga diye. İkisi birden mi yoksa iki parça çünkü? İki. Bir i̇kisi bir tanesi adeta tek bir beden Takın Evet tek bir yek, büt, yekpare bir bütün halinde. İkisi herifler ya. Ondan sonra. Oh dedim böyle. Ah tabii gayri ihtiyare. Sen ah. şeyi tartamadın değil mi? Çok rüzgar var. Bunlar o rüzgar falan yoktu. gibi bir yok, şey yok. Rüzgar rüzgar rüzgar yok işte zaten. yalayan rüzgar diyor adam. Yala, o zaten yalamaya yeni başlamış. Yani böyle bir tehlikeyi hiç ses yok, hiç hemen gerçekleşiyor. Ortada etek uçuşması bile yok. Yani yalayan rüzgar diyor. Nasıl anlamıyorsun ya? Yani şöyle söyleyeyim o rüzgar ilk beni yaladı. <gülüyor> yani <gülüyor> yalayan rüzgar bir yeri yalarken sana hiç dokanmaz. Doğru. Ama oraya çıktığın zaman seni de yalayıverir. Ondan Yalamadan YouTube verir. Yani. Bir anda ben Allah Allah demeye kalmadan böyle Allah aynen. Allah deği vermişsiniz. Deği vermişsiniz. Deği çünkü orada oracıkta uyumuştum. Ay bir anda böyle etraftakilerde şey oldu. Etraftakiler dediğim böyle ben bir anda şeyler içinde kaldım. Kan vere var. Peki o'nun metal bir kısmı var mı? O Hiç şeyin? metal değil, komple ahşap, masif. Ahşap mı yaptı böyle? E, yani? Ahşap yapar. Ahşap güzel. Evet uyudur. tak diye vurdu sonra tekrar yerine döndü büyük. Ihtimalle. Yerine dönmedi. Uçarak sonra... devam etti o acaba tek başıma uçabilir miyim ha. düşüncesinde. Faturayı almaya mı gidiyor acaba? Ondan sonra ben de ben Sen... bir yandan panelleri toplayayım dedim. Bir yandan bir baktım. Aa yerlerde böyle. ol Allah ya ne oldu ki burada falan. Kaza oldu herhalde derken. Meğersem o kanlar benim kanımmıştı. Ondan sonra etraftan koşuyor. Herkes. Ay ne oldu lütfen oturun lütfen. Ay bir, bir de insanın morali bozuluyor. Ben gayet iyiyim. Sadece birazcık kafam acıdı. Ama... Galiba insan kendini görmediği zaman şey zannediyorsun. Ya ben iyiyim, bayağı iyiyim aslında. Öyle zaten Antalet filmlerde olarak de. Ama herkes yüzüme bakıp şöyle. Ay, ambulans, çağırın ambulans diye diye yemin ediyorum. Bir, benim sinirler boşaldı. Oturtmaya çalışıyor. Herkes bir omzumdan bastırıp beni yere <gülüyor> çöker etmedi. Zaten kafam acıyor. Lütfen oturun deyip, lütfen oturun deyip böyle omuzumdan bastıra bastırın. Seni sakinleştirmeye çalışıyorlar işte. Apollo, e ben çok sakin. Apollo Creed'e yapmışlardı ya onu. Aynen abi. Fahir de bağırıyormuş orada. Fatura gitti. Ben bunu nasıl açıklayacağım? Güvenlik şefleri. Güvenlik şefi geldi. Ben insanın... O Ege seni çok iyi anladım. O esnada bir böyle şey geliyor. bir bir, Fugalli, yaşama. bir yaşama arzusuyla beraber bir neşe geliyor. Oktay bir espriler, bir şakalar. <gülüyor> Yemin ediyorum... Adamlar da korkmuş zaten böyle şey şey ben şey diye bağacaktım. Saldırdılar. Otoparkta bana <gülüyor> saldırdılar. Rezalet. Daha <gülüyor> Ondan sonra işte şeydi şaka şaka. Şey diye düşünmüş olabilirler mi ya kafada bir şey koptu herhalde adamın. <gülüyor> Ay evet ondan korktukları için öyle sonra bir, şey oluyor öyle zaten. bir şey oldu bir dengesiz gibi yani. Aa, ama aslında aa. zaten yarının olduğu yer ardamarının geçtiği yer. Ondan kaşın sonra kaşın altından geçiyor değil mi ardamarın? Tamam direkt sol kaşın altından geçer. Hmm. Ondan sonra vücutta simetrik olmayan tek şey diye söylenmişti. Sonra işte bu haller. Sonra gittin zımbaçı çaktılar bir tane. Sonra benim ambulans geldi. Ambulans rezaleti. <gülüyor> Ankara'da ambulans. Ambulans geldi. Panel... Ambulansla mı gittin sen? Evet. Paneller ne oldu o sırada? Paneller toplandı. Faturalar do... böyle faturalar. bilmiyorum artık. Ya yani inşaalları toplayıp bagaja tıkladılar? Öyle mi? Tabii. Hmm. Ondan sonra. O zaman fatura bagajdadır ya. İyi baktın mı? Ona Gerçekten. bakarız abi. Çünkü onu kesin bulmamız lazım yoksa sıkıntı olur. Sevgili dinleyiciler alışveriş merkezleri önünde 197 liralık bir fatura arıyoruz. <gülüyor> Bulanlara, <gülüyor> ilgilenlere, gülenlere teşekkürler. teşekkürler. Aynen, <gülüyor> ben, aynen abi. Sonra zımbayı taktılar sen beğenmedin zımbayı. Ben baktım buzumba dedim buzumba Yani hayatta her zaman bir zımba gereklidir ama... Zımba, zımba, esmer bomba hemen aklıma gelince nana nana nana, nana, o noktada kim aklıma geldi be Kaşlara vur bir zımba diye. E, rumba da, rumba, rumba, çok güzel bir şey Bir değil. şey var ama zımba işe yaramadı. Çünkü biz öncesi ve sonrasını gördük. İlk halini gördük. Fotoğrafını gördük. O zaten şey iki ayrıldı şey hayatım. Doktor Tacettin'den önce, doktor Tacettin'den sonra. Çok özendiyim bir şey de şaka maka. Yani sen bir estetik ameliyat oldun şu anda değil mi? <gülüyor> yani kimsenin zoruna gitmesin ama galiba <gülüyor> Geçmiş olsun Fahir. Dinleyicilerimiz de çok geçmiş olsun diyor. Çok sağolsunlar. Ee, kaç dikişin var şu anda? Valla doktor Taceddin'e göre <gülüyor> sayıla mı verdiler lan diye bayağı bir bol hoyratça kullanıyor. Yani ne derler? Zaten bol bol kullandı. Dikiş sayısı şeyi belirliyor mu ya? Yara boyutunu. Fikir mı? evet yani ağırmış falan filan gibi. Yoksa doktorun titizliğine bağlı bir şey mi? Aa, şey ufak gibi. bir yara içinde mesela 12... Dikiş atılabilir mi böyle ince ince? İnsanlık gibi. Tığ için. gibi düşün. Tığ ve horoşa gibi. Tabii tabii o ya, şey ne derler bazısı hani düğüm sayısı belli olur ya. Düşünüyorum de cevabımı alamadım. Halı da mesela santimetre karedeki düğüm sayısı önemlidir ya. Evet. Yarada da öyledir. yarada Cevabımı da alamadım. <gülüyor> ee, Sende <gülüyor> sen kaç var? kaç tane dikiş var şimdi Fahir? Santimetre karede mi? 40-45 dikiş var tahminim. Ya vallahi benim bildiğim kadarıyla 13 tane falan var. 13 mü? Evet. Dikiş sayısı yalnız, tek olmaz diye biliyorum ben. Kilime girer. <gülüyor> 13. Galiba evet. 13 veya 14 diye. 14 ise iyidir. Hayır. Doktor Tercüettin'in yalnız şeyi güzeldir. Elti ee, eltiye küstü diye bir deseni var onun. Çok hoştur. Tabii. Çok güzel. Öyle bir şey yaptıysa. Galiba çok güzel Galiba buruna da Türkan Şoray kirpi yapmış. Ben bandaj öncesi gördüm. Tam o köküne mi? Köküne tam köküne. Baya ben aslında ağzımı yüzümü dağıtmışım farkında değilim de. Yani bayağı bir dağılmış. Esas ben soruyu tekrar sana mesaj olarak da sordum da cevap alamam Çok acıyor mu? Esas bu tip şeyler çünkü en çok ihmal eden şey bu. Acıyor mu? Bu soru sorulmuyor bir Vallahi sonra. şöyle söyleyeyim. ilk ilk gece ondan sonra ilk gece şey oldu. Ne derler ona? Ben Şişti biraz mi? hatta şişmesiyle beraber ben hani Pelin'e şey demek durumunda kaldım. Galiba ben biraz in diyeceğim. Ve ondan Ne ıkladın mı? Bayağı bir ıkladım. Günaydın bir, efendim. Ha, günaydın, merhabalar. Hoş geldiniz Merhaba. beyefendi. Kimle görüşüyoruz? Ee, i̇smim Can Mevalar. Hoş Nasıl geldiniz var? Can Bey. Sağ olun. Hoş geldiniz e Can Bey. Buyurun. Yo dikiş sayısı ile ilgili aramıştım da. Buyurun evet. evet. Tek... Yani... cevabımı alamadım. Buyurun sizden almayı umuyorum. Ya açıkça şu an doktor değilim ama hani e, birkaç tane vazire ve yaralanma atlatmış bir insan olarak. Evet. Sağımızda solumuzda bir arkadaşım mesela dudağını patlatmıştık maç sırasında. Evet tırnak kadar diyen yani. bir başparmak büyüklüğünde bir yarık vardı. Yaklaşık 25-30 tane dikiş attılar. Ama atan kişi bir plastik çevrahtı ve böyle özene özene yani iz kalmasın diye. Hmm. Büyük ne olduğunca hani düzenli olsun diye daha çok dikiş yaptı. Biraz doktorun yani... şeyine titizliğine ve özenine bağlı olarak da değişebiliyor yani. Yara büyüklüğü. Geçmiş Mesela, olsun efendim. Çok teşekkür ediyorum. İyi İyi. Sağ, çok sağ olun Can Bey. Benim ensedeki koca erikte 80 dikiş falan var yani. Demek senin bayağı güzel ölmüşler orayı. Tabii. Adeta oya gibi işlendi. Çünkü zaten bu tam bölge olarak da kendini gösteren bir bölge. Doğru. Yani senin gerinde benim. Benimde. <gülüyor> yani benim neyimde oluyor? Ötende. <gülüyor> ötende. Ötende, ötende, ötende veya suyumda oluyor işte. Ötende. Hayır. E, tabii yani dinleyicilerimizden arka arkaya e, geçmiş olsun mesajları geliyor onları tek tek. Ee, mutfakta bakarız dinleyicilerimizin isimlerine bakman lazım çok düşünceliler ee, nazar çıktır diyorlar genel kanı o ve e, niye bilmiyorum ben onu olsun, anlamadım. Dikişler iz bırakmasın diye bir e, temenni var. Çok sağ olsunlar. E, ve fatura bulunsun diye bir e, esas değil. Ben de ondan şey vallahi temenni, şu anda Temenni şu anda yok. İlk geceza <gülüyor> gelebilir. İlk gece inlerken fatura fatura diye inlemiş. <gülüyor> fatura nerede? Dikiş başına kaç ıkılama hakkı var bir insanın? Vallahi bilmiyorum ben dikiş başına 30 40 ıkılama yaptım yani. Oo 13 x 30 390 ıkılama. Şimdi mi? Şimdi böyle bir şey var ya bir alışkanlık mı oluyor insan ne oluyorsa bir kaşarlı mı oluyor şerbetli mi deniyor? Ya ona kaşar deniyor ya şerbetli deniyor ona tam olarak bilmiyorum ama. Şerbetli... Peki şöyle söyleyeyim sana. Kaşar başka. Şerbaşka. Sen kucağına aldın diyelim atlası. Ay Evet çocuk. Orada biraz... oynarken vurdu. Çok acıyo. Çocuğu evet. atar mısın <gülüyor> <gülüyor> yoksa bağrına basar mısın? Bağrıma kadar... basarım ama hiç dedim babaya derim. Bu belirmeye kalkar. kalkar mı derim yani. Tabi canım olan fatura Yok, olsun abi Yok halde şey yapmıyorum <gülüyor> Olan fatura olsun Fahir sen niye onu takıyorsun bu kadar ya Boş abi, abi fatura gitsin yani. ne olacak Aynısı bulunur bir daha bakarız Şey sen geçmiş olsun <gülüyor> Sana geçmiş çok geçmiş olsun abi Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan sabah Radyo sabahları yeni saatinde hepinize bir kez daha günaydın sevgili sabah severler. 9 11 oldu saatimiz. Macera'ya, espriye, şakaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyursunlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Fire Bey e geçmiş olsun diyoruz tekrar. Efendim, lafımızı ee, la şişirmeyelim. Fire Bey, e, size sorular var. Eee, gizem hanım demiş ki Radyo'sunu yeni açanlar için faire ne olduğunu tekrarlar mısınız? Efendim, e, başınızı şişirmeyelim. Bir kaza oldu efendim. Ee, onun dışında fairenin neyin nazarı neyin nazarı değdiğini söyledim dün demiş la yok şu. Onu merak ediyoruz faire. Ee, evet çeşitli şeyler var. Nazarın efendim dışardan olduğunu veya içeriden. İç nazar, dış nazar. İç nazar iç nazar daha korkuluyor. İç nazar işte içimizden birisinin nazarı değer diye hmm. bir bir fraksiyon var. Bir başka tartışma açılmasın diye geç çok diyelim. Kendimi yani. başınızı şişir miyim? Kendi, kendi nazarının değmesi. İnsan çocuğuna da nazar değdirir mesela. Öyle bir şey mi? Yok tabii, tabii. Hem çocuğuna nazar değdirir veya ne bileyim, EGK Akla... için aramızda renkli gözlü kim? Gök gözlü kim? Aramızda ama gök o... gözlü kim? Ben ama nazarı kırmak için hep şey yaparım. Dilimi ısırırım. Zaten bana sapık diyorlar ama hep sağa sola baktıkça dilimi ısırıyorum. <gülüyor> Yapıyorum. yani gök gözlü yani olmak biraz şey onun nazarı değer demek ayrımcılar giriyor ama hiçbir nazarı değen kişi de gök gözlülük faaliyetlerinden dolayı nazar değdirmemiştir Türkiye'de. <gülüyor> evet teşekkür ederiz oktay politik göndermenle adet <gülüyor> programımızda bir olacak o kadar şov açabilir. <gülüyor> ee, hatırlamak lazım. Evetim evet. lazım. Evet buyurun efendim. Bana bir şey bakmayın artık ben zaten, şu anda, zaten da... şu anda yarın ben zaten anda benim cezayı Valla gide gide gide gide bir tane elimde tek gazeteye kaldım. Şu İki anda vardı. İki gazeten vardı benim. Pir edikal bir posta şu anda size tek posta ile seslenmek durumundayım. Zira radikal kaldı kapandı. Radikal kapandı. Şimdi Fahirin neden Apollo Krit ünvanını aldığını öğrendik. Peki Ege Kayacan'ın neden Portlek Short ünvanlı olduğunu merak etmiyor musunuz? Ya yok e, onları da hakikaten ben çekeceğim. Aramızda, şimdi benimki çok havalı oldu. Ege'nin e, birazdan yani çekeceğim, birazdan çekeceğim fotoğrafı gerçekten çok seksi. E, Oktay'da çok şık. Tamam e, bir şey olduk. E, ben bilseydim olduk bir, yani. şey gibi gelirdim ya. Bir bir şeyim yani. Bir, bir özellik, özelliksizim ben yani. Özellik ben özellik. Gene orta düzey yönetici... <gülüyor> <gülüyor> Kıyafetim var yani <gülüyor> bu da çok önemli bir şeydir. <gülüyor> bir valla yani keşke ben de bir shortla mortla bir şeyle gelseydim Daha ya. Asaydın valla Oktay nasıl olacak bu N nedir yani. Dün bize geldiğin shortta gelseydin. Ay pardon. <gülüyor> pardon abi ben. Hani benim şeyde böyle şey. Ay Allah ya. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> açıldı. Bravo abi. Tebrik ederim. Benim zaten başka sorum yok ya. Helal olsun yani ben burada. Öyle bir kahve içmeye uğradı ya. Şey vardı fatura vardı ben de fatura almaya geldi Didem'de. <gülüyor> ben başka bir şey demiyorum abi. Helal olsun size. Başka hiç lafım bile yok. Hiç. Ama çok esti ya. Sizin teras soğukmuş yani. Keşke bilseydim şort değil. Evet, doğru. İşte tipi bir şeyle gelirdim yani. Ne o şey mi? Ev görmeye mi? Hmm. Ev görmeye diye gittik, teras gördük. Neyden? <gülüyor> <gülüyor> içinde merdiven teknolojisi. Abi, abi. coştu ya. Sen... Neyden Sanki neyden? merdiven yok bir aşağı büyük, yukarı bir aşağı bi bayıldı. Vallahi öyle. Oturdular. Büyükler oturdu. Ben çorapla merdiven çıkmayı çok severim dedi bana en son. <gülüyor> Merdivende de çok güzel oluyor arabalar falan böyle diye böyle oynuyorsun bayağı. Yani abi böyle şeyin ne aldınız bari? Bari derken çok güzel ucuza kapattık ya. lokum güzel lokumla. Çok güzel. Harbiden gitmişsiniz ya. Git. Bravo abi. Gittik fire. Evet o zaman <gülüyor> bu konuyu da şişirmeyelim Bu konuyu da şey yaptığımıza göre e, Hızlıca üzerinden geçtiğimize göre e, Ne yapıyorsun Fahit telefonla fik, fik fik fik Oynuyorum abi ne yapayım Benimki de can şahane. canım sıkılıyor İngiliz süper model Kate Moss Parantez içinde 40'la Bu zayıflığı getiren kadın değil mi Olur mu canım zayıflığı o getiren... senin dediğin TVG. TVG mi getirdi ilk Tabi Kate Moss eroinman esteti lafını çıkaran kadın mı? Yani aslında bir bakış açısıydı. Tam öyle de değil. Bir de, de yani. Eroinmanın da estetiği mi olur? Ee, oyuncu Lindsay Lohan. Hı hı. Ay işte. Parantez içinde 27. Bey. Londra'nın ünlü restoranı Vocation Walk Volta yüzlerce kişinin önünde bağıra çağıra kavga etmiş. İkisi. Aa, evet. Ama saç, birisi birisine saç saça baş başa mı? Neredeyse saç saça baş başa olacaklarmış. Neredeyse ee, çak yapma noktasına gelmişler. <gülüyor> <gülüyor> i̇kisi de biraz gözden düştüler o yüzden mi acaba ee, ikisi nelerine... de biraz sorunu ondan acaba ondan mı acaba ne yapmış ne yapmış ha Kate Moss'un ya e... bundan birisi sipariş Linsay vermiş şöyle, birisi seninki güzel benimki güzel bilmem ne bütün mesele oradan çıkmak madem benimkinden yiyecektin sen de söyleseydin köfte demiş Ben o... köfte yemeyeceğim sıf salata dedi, demiş şey Lindsay Lohan parası da yok yok, yok şey ya kocasını aramış niye arıyorsun kocamı sürekli niye kocamı arıyorsun diyerek böyle bir e... Lindsay Lohan şeyin kocasını mı aramış Kate Musun, Gitarist Deşi, Ceymi, Lindsay sürekli araması yüzünden çıktı. Evet, ha, Lohan... orada karşılaşmışlar beraber yemeği ben de, birbirleriyle hani orada yemek beraber yemeğe çıktılar. Oradan mütevellit bir şey oldu zannediyorum. Meğersem oradan çekin yapmış Lindsay. Bu da basmış. Londra Walken Walk'ta çekin yapınca bu da gitmiş resmen basma noktasına gelmiş. Gelmiş. noktasına gelmemiş basmış yani. Ondan sonra niye arıyorsun falan filan. Ondan sonra baya bir tartışmalar çıkmış. Ee, Tartışmalar ikisi... sürüp Arayamaz ya arkadaşım demiş. İki yıldız olay sonrası mekanı terk etmiş. Hemen hesapları göndermişler. Zaten birinin hesabı var. Oktay, <gülüyor> faturası hesabı. kaybolmuş restoran. Onun da yaklaşık bir 197 liralık bir faturası. Hayır bir de şey fatura istemiş. O engemede fatura istemiş Kate Moss. <gülüyor> <gülüyor> Böyle <gülüyor> bir şey olabilir mi ya? Sen... <gülüyor> <gülüyor> Zaten sen olayı çıkarıyorsun. Niye benim kocamı arıyorsun diye bas bas bağırıyorsun. Oradaki ortamdaki herkesin huzurunu da kaçırıyorsun. Bir şey soracağım Olayla senin kocanda hiçbir suç yok. Evet, hiçbir suçu yok sen senin kocana. Sen kocana şey yap. Senin telefonunu nereden biliyor? Bu, bu niye arattırıyorsun? Yani diye. niye sen linse ediyorsun? Ama kocası da hep şey diyor. Bu, bu manyak bu. Li diyor mi? zaten. Kocası Li diyormuş. Öyle şey bir kuşatma yok bir kere falan diye oradan çıkmış kavga zaten. Yani bir restoranda otururken iki ünlü kavga etse. Hı hı. Hemen faturasını gönderirsin. Yani bana rahatsız oldum emeğe hakkı çıkmaz gibi geliyor. Orada normalde gittin restoranda yemek yedin döndün Nasıl köfteler çok güzeldi de biraz yanıktı diyeceksin. Orada oğlum ne oldu biliyor musun? Niye anlatılacak? Şahane bir hikaye var. Restoran için süper şu. İki tane tanınmadık adamın kavgasından çok daha güzeldi. Selonun Kate Moss. Acaba restoranımızda okay. ünlüler kavga eder. Acaba Londra'daki bu restoranın bir şeyi mi ya? İkisini de çağıralım böyle bir mizansen yapalım böylece Aa, yok, bir şey. yok yok. Reklam için mi? Hiç, hiç hiç, hiç. Ay, Öyle de reklam Viren. olmaz olsun. Çok doğru dediniz. Ee, ama yani rahatsız olmuş canım müşteriler. Sonuçta müşterinin keyfinin ben işte işletmecisi olsam. Kahya. Beyefendi yani biz de size kavga ölerle değil. Starlar getiriyoruz. <gülüyor> Tatlı benim buraya diye. Şey. <gülüyor> Ege gene <gülüyor> ucuza kapattı tatlıyla. Tatlıyı ikram için indirimde verin. Ay, evet Bakayım şimdi e, ne diyor? En mutlu gününüzde başınıza dolarlar yakmasın. Düğünlerde daha zengin görükmek için havaya saçılan sahte dolarların gerçek olmadığı ilk başta anlaşılmalı. Aksi takdirde sürüm sürüm mapuslarda sürünme hakkına sahip olacaksınız. Şu ee, için yaptığın doların da sahte... Evet onu şey yapıyorlar ya artık böyle. Bir de o biraz şey değil mi ya bir dolar dökmek ne demek ya? 100 dolarlıklar falan olsa aynen işte Niselloğlu'nun da şeyi... Kate Moss'un Moss düğünü gibi olur. Güzel bir şey olur. Ama yoksa bir dolarlıklar olunca hakikaten böyle bir yavan. Onun da bir de sahtesi. Bir, bir şey de yok. Piyasada bir e, dolarlık yok. Konfeti yerine dolar atıyorlar. Bir doların sahtesini basmak şey değil mi ya? Bir dolardan daha pahalı olunca basılmaması i̇şte lazım. Zahmet değil. Bir şey yok. Ama ilk görüşler kalpazanlık dünyasında da herkes işte. şov amaçlı mı? E, tabii herkes böyle e, işini iyi yapmaya çalışan kalpazanlık dünyasında öyle bir şey var ya ne kadar gerçeğe yakın o kadar suçun e, cezasını niteliği, niteliği artıyor. O yüzden biraz... Renkli fotokopiden sonra kalpazanlık da yani şey oldu artık. Tadı kaçtı. Vallahi vallahi iyi bildiğin, Güzel onu. kuş kağıda basacaksın. Pırıl pırıl. Aman dikkat diyoruz. Aman diyoruz. Düğün sezonu geliyor. Düğün sezonu Efendim açlıyoruz. başınızı ağrıtmayalım. E, sonra hemen geçelim. O bir, artık... bir, ko bir konser geliyor. Bir konser e, olacak İstanbul'da. Hangi? Ee, ondan Çağ... bahsedelim. Manu Chao Onu... mu? Oktay Temmuz... Manu Chao mu? O oldu. Olmadı canım ne aradı? oldu ya 21 Haziran'daydı. Manu Chao oldu mu? Tabii cumartesi Hiç haber günü. vermedi bana. 16 Temmuz'da Arbi Açık Hava Tiyatrosu'nda e, kim konser verecek? Ha, Sezen Aksu mu? Değil. Oyuncu ve müzisyen. Oyuncu, müzisyen... E... Aa tamam çok Diyorsun. iyi biliyorum kim Hiç olduğunu. bilmezsiniz bunu ya. Ee, geldi daha önce de oyuncu, müzisyen. Kurtlarla dans... Evet Kevin Costner değil Kevin mi? Kevin Costner'a benzer. Doğru iyi yaklaştınız ama Allah Allah. E, uzun süre komada olan sanatçımızdır. Steven Segall. Steven Segall. Segal. Evet Steven, Steven Segall. Segal konser mi veriyor? Evet. Ne oldu? Almanda dövüyorum dediğinde 10 dakikada tükenen biletler. ...konser vermek üzere İstanbul'a geliyor. Blues tarzında yaptığı müziklerle eee <gülüyor> hayranları rahatsız eden sanatçı. <gülüyor> Beğenisini toplayan Steven Seagal. Kim Segal. ya? Hakikaten Steve, Steve, Segal mi? Steven Seagal mı? Steven Seagal evet abi. O kadar komadan kim çık... kostlere inanıyorsun da Steve Steven Seagal'e niye abi? inanmıyorsun doğru? Komadan çıkınca hemen toplayamıyor ya insan. Mesela ne, ne olduğunu ne, bittiğini hatırlamıyor ya. Siz müzisyensiniz efendim dediyse biri hayatı şey yapmak için o da turnelere çıkmış. E, güzel de şey varmış. Hayran kitlesi varmış. Böyle ülkeden ülkeye takip eden e, kendisini. Nasıl Ve oluyor İstanbul'da. insan Stephen Segal hayran. Hadi filminden hayran olursun 15 yaşındayken mi? Sonra bir Steven Segal'den bir şeyler çaldın. İsimizi bulalım. Bilmiyoruz canım. Mı? Belki güzeldir ya adamın grubu şeyi. Hüylörü'nün de var. Hüylörü Hü Hü de geliyor. O da geliyor. Hatta geldi mi yoksa yaptı mı konserini? O da yani illa bir oyuncu olacak diye. Mesela ek olarak yapıyor olabilir. Doğru. Yani bugün pek çok ülkemizde de var böyle sanatçılar biliyorsunuz. Hem oyuncu olup hem müzisyen olan şey var işte Zuhal Olcay. Hay hay. Zuhal Olcay var. Şey grubu var. Kutsi var. Yok yok Kutsi ya. Kutsi bak en güzel örnek Kutsi. Kutsi var. Başka kim var? Ya neydi Kerem grubu? Cem. Yok Kerem Cem. Doğru. Sonradan oyuncu olduk. Masaralan diyorsun. son. Yok ya. Bir be... tanesi sonradan oluyor zaten. Hayır ya oyunculuğu ya müzisyenliği. Tabii doğru söyledin Başka? Sen... Ay şey grubu var ya bu. A -a. Model mi? Ayna mı? <gülüyor> Yok değil. Grup deyince ayna geliyor benim aklıma. Onlar Kim? Cuma akşamları kanaldaydı oynayan dizinin adı neydi? Avrupa Yakası diye isim geliyor diye Yalan derleri. Dünya'da oynayan şey var ya. Ha tabii doğru Büyük Ev Abluka. Büyük Ev Abluka tamam. yani. ablu da. diyemedim diyemedim yani. Çünkü doğru. başıma darbe aldım için çok artık anımserken çok sıkıntılar yaşıyorum çocuklar. Doğru pek çok öyle şeyimiz var ama Steven Segal'in tabii... Tadı ayrı. ayrı. O zaman ben koştura koştura diyorum. Steven Segal'den bir şeyler çalalım da evet. neşemiz yerine gelsin Vallahi, Var mı? Ee, Steven Segal'in seslendirdiği bir reklam var. İsterseniz onu, onu dinleyelim. Tamam. En güzeli o olacak herhalde Steven Segal ile ilgili. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Odan oh, oh, everybody make you tell everybody let you tell everybody everybody man, everybody İngiliz şarkıcı İngiliz şarkıcı parantezi 62 Rihanna mı? 62 diyorum Allah kahretmesin. 62. Stink mi? Stink doğru cevap. 62, 62 yaşında İngiliz olan ve ee, sanatçı olan, olan tek, tek kişi. kişi var. Nüfus Vay müdürlüğünden alınan abi. efendim. bir doslar 80'i vurdu değil mi? Tabii 80. 80-85. Olmak garanti ölümsüzlüğe geçtiği için evet. o e, yaş sınırımız yoktur efendim. Başınıza atmayın. 660 evet. milyon liralık servetiyle göz kamaştıran Stink. Ee, geçtiğimiz günlerde bir gazetaya verdiği röportajında o çocuklarıma 5 kuruş bırakmayacağım dedi. Efendim başınızı şişirmeyeyim. Ee, <gülüyor> kendi çabalarıyla. Ya o zaman niye 660 milyon lirayı kazandın kendi çabalarıyla? Evet, hala konser veriyor. Allah Allah ya 660 milyon lira. Çocukları da birazcık. Ama, ama çok çocuğu var Sting'in ya. Çok çocuğu. Benim ya. bildiğim 6 Beni tane çocuğu var. E -6, 660 milyon. 666'ya tam da bölünecek rakam. Adam başı. Bence şöyle yapsın. 60 milyonunu kendine ayırsın. Eşiyle zaten daha ne şey yapacak? Hanım inan. Çocuk başına 100 milyon lira gibi. Adam olana çok bile. Bence de. Ondan sonra çocukla. şimdi yani eşi dedi ilk eşinden bir çocukları var. Sting'in 3 oğlu 3 kızı var. 3 oğlum vardı. Şimdi 3 kızım oldu demiş <gülüyor> Yok öyle değil demiş ya. 3 oğlum 3 kızım var. Ne oluyor şimdi demiş. Şimdi üç kızınız var ya onlar evlendikleri zaman Üç kızım vardı üç oğlum oldu diyeceksiniz Vardı o zaten anne. demiş <gülüyor> Yani Kafası şimdi e, şöyle Diyeceksiniz Niye vermiyor ya vermiyorsa da daha Çok vermemek evet ya, için şey. Çocuklar da nasıl mosmor olmuşlar bu arada Yani onlar çünkü şeydi... Nasıl vermiyor bu ya demişler işte bunun para sonuçta ister verir ister nasıl vermiyor abi yani suç ben dava ederim falan demiş bir tanesi. Ne yapacak? Yağmur ormanlarına verirse o çocuklar gider yakar orayı. Cık, yok demiş ya gideceğim demiş dala, Dalyan'a gideceğim demiş. Ne Dalyan'ı ya? Biz gitmiştik ya demiş şeyle gitmiştik demiş. Dustin'le gitmiştik. Gene gideceğim yazlık alacağım demiş. Ulan al bütün Dalyan'ı alırsın demişler. Yok oha falan demiş böyle. O da biliyorsun Şimdi işte yaşandıkça iç iç ağzı yok. bozuluyor. Yani öyle. Olaylar olaylar. Oktay başınızı fazla şişir miyim ben yani? Efendim. Başarılar diliyoruz kendisine. Teşekkür ederim. Bu arada geçtiğimiz 2009'da Başbakan Erdoğan'la protesto ettikleri 1 Mayıs'a Mayıs ve darbelere karşı demokrasi mitingine katıldıkları için örgüt üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 17 kişiden 13'ünün cezaları Yargıtay tarafından onandı. Gösterilen delilleri ben hemen şey yapıyorum. Ee, Kazım Koyuncu belgeseli e, Kuş bir bildirisi altı düdük, 5 salsa aleti, 4 zilli tef e, Ve Che Guevara'nın e, Hayatını anlatan film e, Şey oldu Ne derler ona e, Deliller arasındaki yerini aldı e, Che de bu durumda Niye evde diş fırçası falan bulmamışlar Evet abi sonuçta diş Her şeyi bir silah olarak kullanabiliyor Terörist dediği nedir Her şeyi bir silah olarak kullanabilen e, Canlıya terörist denir Teşekkürler şöyle bakıyoruz gazetelerimizde mutluluk haberleri bir aile ve iki kız hikayesi daha var anlatsana ee, onu. gençken dondurmacıda çalışan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Barack Obama dondurmacıda mı çalışmış dondurmacıda bir, bir yaz çalışmış. Ice cream, ice cream diye bağırmış mı ya koca başkan? Yok Chicago'daki dondurmacılar ne böyle bağırıyor. Ne espriler ne espriler yapmıştır. Hop böyle çana buraya böyle efendim hoppa veriyoruz alıyoruz. Efendim ya, ice demiş cream. kütüphanede çalışan eşi Michelle Obama. O da bir dönem ne kadar nezih çalışmıştı? Kütüphanede çalış dediğin kitapları yerine koyan. Kitapları yerine koyan gelen kitapları. Gelen şey yapan, kitap giden kitap. Alan. Ee, kızları iki kızı var biliyorsunuz İki de oğlu olacak İki tane de oğlumuz olacak bizim demiş <gülüyor> ee, Asgari ücretli Bir işte çalışmalarını istiyormuş ee, Hem anne Herkes hem baba mi? Çocuklarına zulüm peşinde ya Can, ha, Asgari ücret zulümse Evet bu bir zulüm ya ha. bu çocuklar zaten annelerinin babalarının başkan ve first lady olmasının şeyini çektiler yıllarca. Ceremesini. Ceremesini göremedi çocuk. Bari e biraz sefasını da sefas sürsün sonra. Hakikaten sor. ceremesini çeken sefasını da sürme hakkına sahip değil mi Oktay? Cereme. Ee, her çocuk gerçek anlamda çalışmanın nasıl bir his olduğunu bilmeli demiş ee, annesi. Eşek gibi çalışacak lobamaya.com. Eee bu bu galiba şey şimdi okullar tatile girdi ya. Evet herkes böyle bir Böyle bir şey haberleri var depo haberleri. Çünkü Amerika'da okullar tatile girdi mi? Girdi canım. Orada da girdi girdiyse tamam. O zaman orada eş zamanlı olmuş olabilir. Çocuklar boş kalmasın. Efendim ee, ya yaz kamplarına gitsinler ya da bir işte çalışsınlar bir miktar. Yaz kampları deyince ben bunları çilek toplama kampları var ya Fahir. Kamp deyince benim asabım bozuluyor yani şey gibi bunlar şimdi başka türlü düşünüyordur kampları da. Çalışma kampına döndürürler Hakikaten yani. He. Yemin ediyorum yani küçücük çocuklar her... taş kırıyor gibi göz, göz, gözümün önünde de Bir canlanıyor. tane çocuk orada simit satacak. 5 peşinde 5 tane gizli servis görevlisi. Kim alır oradan simit? Ya karşıdan alalım rahat alalım. Çünkü her seferinde şey GBT'sine bakılacak, şey Evet alacak. yani bir simit aldık, bütün hayatım değişti. Böyle şey mi olur ya? Razalet. Bilmezler canım simit satarken o aa bu Saşa. O şeyin kızı, Obama çiftinin kızı Be falan beş diye. tane tanırlar. takım elbiseli güneş gözlüklü adam simitçinin yanında duruyorsa zaten simitçi belki sivildir diye korkuyorsun işte durmasın durmazsa da kaçırırlar çocuğu tanırlar mı tanırlar tanırlar, tanırlar o kadar tanırlar ben tanımayız da terörist tanır yani biz kendi şeyimizden düşünelim siyasetçimizden çocuklarını tanır mıyız tanırız tabii. tanırız efendim tanımayız aslında yok aslında çok da tanımıyoruz ya tanıyacağımız var Bakayım, tanıyacağımız, tanıyacağımız var, var tanımayacağımız var tanıyacağımız var Çeşit çeşit. İngiliz uzmanlara göre sağlıklı bir yaşam geçirmek için her gün 3 saat ayakta vakit geçirmek yeterli demişler. Ee, biz o zaman biraz daha sağlık kumkuması mı olduk? Yani olduk hakikaten biz sağlık konusunda bir İngiliz'den çok daha İngiliz, bir Arnavut'tan daha çok Arnavutuz. Haftada 5 Arnavut. gün. <gülüyor> Haftada 5 günü 3 saat... Arnavutların hiç şey geçmiyor. Hiçbir özelliği yok. Hiçbir özelliği yok değil. Dünya kupasına da gitmediler. Ondan ben... Biraz bazen onları... O da Avrupa'da sonuçta. Haksızlık edildiğini düşünüyorum. Doğru diyorsun, yüzden Avrupa şeyde Arnavutluğa da gerekli olan e, bence ihtimamı gösterelim. Seni Arnavut'a da benzetirler zaten. Aaa tabii. Biz bir kere İtalya'da. televizyon seyrediyorduk. İtalya'dayken Arnavut'a benzetirler Babamla Arnavutluk vatandaşları Ankara'dakiler bir yürümüşler. Hı. Babam bana şey... Sen de Ankara'da olsan sen de yürüdün değil mi dedi Ha dedim ben dedim. Öyle bir Arnavutuk hikayem var. Çok teşekkürler. Çok ilgili. teşekkür ederiz. Paylaşım Bu, için teşekkürler. Ama önemli anıyı bizimle paylaştığın Buradan şey. tüm Pristina göçmenlerine de selam olsun diyoruz. Haftada 5 günü 3 saat ayakta durarak geçirirsem 1 yılın sonunda 10 maraton koşmuş gibi olurum demiş doktor Mike. Maratonla ee, duruyor musun? Ne otobüse biniyorsun ayakta mı gidiyor? Yani egzersize giriyormuş işte. Bana fizik tedavi uzmanı söyledi. Sağlıklı bir bünyenin ayakta durması iyidir dedi. Umur, umurlarını sağlamsa Ayakta durmak seni ne yorar ne Üzer. Sağlıklı değilse arızalar Çıkıyor değil tabii mi? Ayakta tabii. durmak Vay be O yüzden yani oram ağırdı çok ayakta Durdum of çok yoruldum diyenler Biraz omurlarına dikkat etsinler Evet efendim sağlık köşemizin sonuna Geldik efendim, tabii ki Arnavutları da unutmadık Küçük bir Arnavut e, hikayesiyle başlattık Bahsettik ona da değinmiş olduk bir gün Mükemmel bir gün olacak